Bir kişi imama uyduğu vakitte bakılır. Eğer imam sessiz okuyor ise öğle namazı, hı hı. E, ikindi namazı gibi, sessiz okunan namazlarda ise doğrudan kıraatını yapar. Yani hem Sübhaneke'yi okur. Kıraatını yapar demiyorum. kıraat kelimesi yanlış oldu. Çünkü evet. kıraat Kur'an için geçerli olan bir tabirdir. Subhanek'e duasını okur. Eğer İmam Efendi açıktan okuduğu bir namazsa, sabah namazı, hı hı. akşam ve yatsı namazı gibi açıktan okunan bir namazsa, o vakitte de, وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُهُ emrih gereği, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemelidir. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemelidir ve Subhanek'e duasını, istiftah duasını okumaz. Ancak eğer yapabilirse becerebilirse imam ayetler arasındaki sukutunda subhaneke duasını okuyabilir okumasında bir sakınca yoktur